İşletme mezunuyum. Bankada çalışmamın dini açıdan bir e, sakıncası var mıdır? E tabii şimdi banka genellikle faizli işlem yapar. Başka muameleler yapsa bile işte havaledir, efendim e, fatura tahsilatıdır e, ve benzeri şeyleri yapsa bile meşru işleri ama genelde o faizcilik esası üzerine Çalışmaktadır. Konvansiyonel bankaları söylüyorum. Evet, katılım bankaları demiyoruz. Zaten herhalde izleyicimiz de onu soruyor. Hı hı. Konvansiyonel bankaları soruyor. Dolayısıyla orada çalışmak caiz değil kardeşim. Aa, orada çalışıyorsa kendine başka bir iş aramaya başlasın. Meşru bir iş bulmak için arayış içine girmesi lazım. Evet veyahut da bu katılım finans bankaları. Onlarda zaten problem, problem yok. yok.